Garaj kapatma sistemleri açık otoparklarınızı çelik konstrüsyon ve bağlantı elemaları ile kapatma işlemidir. Üst kaplamada 10 milim polikarbonat levha kullanılır. Polikarbon kapatma sistemlerinde kullanıldığı üzere alüminyum baskı çıtası ile ek yerleri birleştirilir. Su dilitasyonunda kesin çözüm olan bu sistem araçlarınınızı olumsuz hava şartlarından korur. Garaj kapatma kendi içerisinde birçok model barındırmaktadır.